Hasan Tahsin Feyzdi'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Rahman Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 78 ayettir. Adını birinci ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O çok merhametli Allah, Resulüne Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı, ona beyanı, düşüncesini açıklamayı öğretti. Güneş de, ay da hesapla cereyan etmektedir. Bitkiler de, ağaçlar da Allah'a secde ederler. Her şeyin Allah'a secde ettiğine dair 22. surenin 18. ayetine bakılabilir. Bak, gör semayı. Onu, O yükseltti ve her şeyde ölçü ve dengeyi koydu. Allah, gerek insanlar, Gerekse eşya arasında genel bir nizam, denge ve adalet koymuştur. Bunlara genel denge kanunları anlamında bilim dilinde pesentur veya daha farklı bir ifadeyle gravitasyon denir. İnsanlar arasındaki sosyal dengenin sağlanması için de Kur'an gönderilmiştir. Hak ve adalete ait ölçüde taşkınlık, haksızlık etmeyin. Ölçüyü adaletle ve tam yapın. Tartıları da eksik yapmayın. Allah yeryüzünü canlılar için yayıp döşedi. Orada meyveler ve salkımlarla dolu hurma ağaçları, yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O, ilk insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Canlı, Cinlerin babası iblis ise halis ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir. İki doğu ve iki batı dünyanın yuvarlak, küre olması ve dönmesi itibarıyla güneş ve diğerlerinin birbirine karşıt olan taraflarına göre dünyanın bir zaman dilimindeki doğusu ve batısıdır. Yani yarım küre olan bir tarafta görünüşe göre güneş batıp gece olurken diğer tarafta doğmaktadır. Böylece dünyada iki doğu ve iki batı olayı meydana gelmektedir. Mevsimlere göre doğuş ve batış yerleri ise dünyanın güneşin yörüngesinde dönüşündendir. Bunların hepsi Allah'ın takdiri ve kanunudur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Suları acı ve tatlı olan İki denizi birbirine kavuşmak üzere salı vermiştir. Aralarında bir engel ve bir perde vardır ki birbirinin sınırını aşmıyor, birbiriyle karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O ikisinden inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Dağlar gibi yapılıp ya da yükseltilip denizde yüzüp giden gemiler O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yer üzerinde bulunan her canlı fanidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okurken yeri işaret etmiştir. Yalnız azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ancak O'ndan ister. O her gün, her an hikmetine uygun bir iştedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ey insan ve cin toplulukları! Verdiğimiz mühletten sonra sizin hesabınıza yöneleceğiz. Sekalan, lügatta iki ağırlık demek olup, iki topluluk murat edilmektedir. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ey cin ve insan topluluğu, göklerin ve yerin çevrelerinden geçip gitmeye, bizden kaçmaya gücünüz yeterse, hadi geçip gidin. Ama onun bir kudreti, yetkisi olmadıkça geçemezsiniz. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Üzerinize saf ateşten bir alev ve kıpkızıl zehirleyici bir duman veya erimiş bakır gönderilecek ve siz de yardımlaşıp kurtulamayacaksınız. Böyleyken, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Sonra gök yarılıp, kırmızı gül renginde, Erimiş bir yağ gibi olduğu zaman. Bu olay gökyüzünü bürüyecek bir duman sırasında olabilir. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O gün insana ve cine günahından sorulmaya lüzum kalmayacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır da Cehenneme atılmak için onlar alınlarının perçemiyle ayaklarından yakalanır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İşte bu, o günahkarların yalan saydığı cehennemdir ki, onlar bununla kaynar su arasında şaşkınca dolaşırlar. Böyle bir azap var iken, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Rabbinin huzurunda o gün, günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için, iki cennet vardır. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu cennetler, çeşitli ağaçlara sahiptirler. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlarda akıp giden iki kaynak vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Cennetlerin ikisinde de her meyveden çift çift çeşitler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Hepsi de yüz bezleri parlak, kalın atlastan döşemelere yaslanarak, iki cennetin meyvelerini yakından zahmetsizce toplarlar. Ondan ayaktaki de, yatan da, oturan da kolayca alıp yiyebilir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Oralarda bakışını yalnız eşlerine çeviren öyle dilber huriler vardır ki, bunlardan önce henüz kendisine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlar Yakut ve Mercan gibidirler. Yüzleri pembe pembe, ciltleri beyazdır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İyiliğin karşılığı iyilikten başka mıdır? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlar için o iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin, Hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennette yem yeşildirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde durmayıp fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde huyu güzel, kendi çok güzel kadınlar vardır. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? O tağlar içine kapanıp çekilmiş huriler vardır. Huri, gözünün beyazı çok beyaz, karası da çok kara olan ahu göz diye denilir. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bunlara, o cennetlik olanlardan önce, ne bir insan, ne de bir cin dokunmuştur. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu cenneti kazananlar, yeşil yastıklara ve döşeklere yaslanarak nimetlenirler. O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Azamet, azamet, ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne yücedir. Rahman Suresini Dinlediniz Vaka Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 96 ayettir. 81-82. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Adını birinci ayette geçen aynı kelimeden alır. Bir hadiste her gece Vakıa suresini okuyanın fakirliğe düşmeyeceği ifade edilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet olayı vuku bulduğu zaman, O'nun oluşunu artık hiçbir yalanlayan yoktur. O, kimini alçaltıcı, kimini yükselticidir. Yer, şiddetli bir sarsıntıyla sarsılınca, dağlar ufalandıkça ufalanıp, dağılmış bir toz haline gelince, siz de o gün üç sınıf olursunuz. Sağın adamları, salih amel işleyip, amel defterleri sağdan verilenler, ne mutlu, uğurlu kimselerdir. Solun adamları, Allah'ın hükümlerine değer vermiyerek yaşayıp, Amel defterleri solundan verilenler de ne uğursuz, betbaht olanlardır. İman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenlere gelince, onlar ahirette, mükafatta da önde gidenlerdir. İşte onlar Allah katında yakınlığa erdirilmiş olanlardır. Naim cennetlerindedirler. Birçoğu evvelki ümmetlerdendir. Birazı da sonrakilerdendir. Mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Karşılıklı, yaslanmış olarak onların üzerinde otururlar. Ölümsüz gençler, içmekle başları ağrıtmayan, akılları gidermeyen içeceklerin kaynağından doldurulmuş kaseler, ibrik ve kadehlerle, hem de seçecekleri her bir meyve ve canlarının çektiği her çeşit kuş etiyle onların etrafında hizmet için dolanırlar. Oradaki iri gözlü huriler, sedef kabuğu içindeki saklı inci gibidirler. Bunların hepsi müminlere yaptıklarına karşılık olarak verilir. Orada boş ve günah bir laf işitmezler ve konuşmazlar da, ancak işittikleri söz selam selamdır. Sağ ehli olan defteri sağından verilen sevabı fazla gelenler var ya, nedir o sağ ehlinin mükafatı? Onlar cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, Çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstünde hurilerledirler. Doğrusu biz, onları hurileri defteri sağdan verilen, bahtiyar kimseler için yepyeni yarattık. Onları bakireler, kocalarına düşkün, hep aynı yaşta kalan, sevgililer yaptık. Bunların da birçoğu evvelki ümmetlerdendir. Birçoğu da sonrakilerdendir. Bu ayetlerde sağ cennetteki halleri anlatılmaktadır. Ayetlerin tefsirinde cennet ehlinin 30 ile 33 yaşları arasında gençler olarak cennete girecekleri, hurilerin de doğurma vasfı olmaksızın yaratılacağı, dünyadaki yaşlı kadınların da bakire kızlara dönüştürülecekleri rivayetlerine yer verilir. Defteri solundan verilenlere gelince, Onlar ne bedbaht sol ehlidirler. Onlar kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su içinde, Serinliği ve faydası olmayan kapkara dumandan bir gölgededirler. Çünkü onlar bundan önce dünyada zevklerine düşüp azmışlar Ve aldırmadan büyük günah üzerinde, ısrar edip gidiyorlardı. Bunlar diyorlardı ki biz hakikaten öldüğümüz bir toprak ve bir kemik yığını olduğumuz zamanlı diriltilecekmişiz. Evvelki atalarımız da mı? Resulüm o inkarcılara söyle. Şüphesiz hem evvelkiler hem sonrakiler belli bir günün muayyen bir vaktinde mutlaka toplanmış olacaklardır. Sonra hakikatensiz Ey sapıklar ve dirilmeyi yalanlayanlar! Elbette cehennemin zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Susuzluk hastalığına tutulmuş, develerin içtiği gibi içeceksiniz. İçtikçe de susuzluğunuz artacak. İşte ceza gününde onların ağırlanması bu şekildedir. Sizi biz yarattık. O halde tasdik etmeniz gerekmez mi? Rahimlere döktüğünüz meniye, onun insan olmasına ne dersiniz? Onu bir insan olarak siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Aranızda ölümü takdir ve vaktini tayin eden biziz. Sizi öldürüp veya helak edip, yerinize benzerlerinizi getirmemizin ve sizi bilmediğiniz bir alem olan, Ahirette yeniden var etmemizin kimse önüne geçemez. Ahirette yaratıldığınız gibi diriltilmenizden de şüpheniz olmasın. Andolsun ki ilk yaratılışınızı bildiniz. O halde öldükten sonra da yeniden diriltileceğinizi düşünmeniz gerekmez mi? Söyleyin bana ekip durduğunuz şeyi. Siz mi onu yerden bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik elbette onu bir çerçöp yapardık. Siz de şaşar kalır ve emek verdiğinize pişman olurdunuz. Hakikaten biz borç altına girdik, ziyandayız. Daha doğrusu yiyecekten bile mahrumuz derdiniz. Söyleyin bana içmekte olduğunuz suyu. Onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik onu tuzlu. Acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? Söyleyin bana, iki yeşil ağaçtan çakmakta olduğunuz ateşi. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve çölde konaklayanlara da bir fayda vesilesi yaptık. O halde pek yüce Rabbinin adını tesbih et. Yıldızların üzerine Kur'an'a yemin ederim ki, Doğrusu bu yemin, eğer bilirseniz, büyük bir yemindir. Nücum, yıldızlar, Kur'an'ın kısımları anlamına gelmektedir. Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta, yazılı olan pek şerefli, değerli Kur'an'dır ki, ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. Kur'an'a dokunma hususunda görüşler şöyledir. 1. İslam alimlerinin çoğunluğuna göre, Ayetteki ona zamirinin ait olduğu kitap Kur'an'dır. Bundan dolayı hadis-i şerife de dayanılarak bir zaruret olmaksızın Kur'an'a abdestsiz dokunmak, ele almak caiz değildir denilmiştir. 2- Diğer görüşe göre sebebi nuzulü de esas alınarak ayetteki ona zamirinden maksat yani o dokunulamaz olan bu Kur'an değildir. Çünkü Kur'an Mekke'de henüz bir kitap olarak meydana gelmemiş ve hitap da müşrikleredir. Aynı zamanda Saffat suresi 7 ve 8. ayetlerle Abese suresi 13 ve 16. ayetlerde olduğu gibi El Kitabul Meknun lefhi mahfuzdur. Ona da şeytanlar değil ancak arındırılmış, tertemiz olan melekler dokunabilir. Surenin Mekke'de nazil oluşundan dolayı bu ifade aynı zamanda müşriklerin onu şeytanlar indirdi sözlerine bir cevap mahiyetindedir ona zamiri de kitaba daha yakın olduğundan ona racidir denmiştir. Dolayısıyla bu görüşten hareketle acil hallerde Allah'ın mesajını anlayıp gereğince hareket etmek gayesiyle Kur'an'a yaraşan hürmet ve saygı içinde bu görüşlerden ikincisiyle harekette beis olmadığını söylemek mümkün olsa da sevap, fazilet ve takvaya en yakın olanı birinci görüş olan abdestle okumaktır. Kur'an abdestsiz ezbere okunur. Fakat cünüpken okunmaz. Gayrimüslimler bu konunun dışındadır. O alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu ilahi kelamı mı küçümsüyor, hor görüyorsunuz? Siz o Kur'an'dan faydalanmak yerine ondan nasibinizi yalanlamakla mı alıyorsunuz? Hele can boğaza gelince o vakit siz ölenin yanında bakıp durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz göremezsiniz. Eğer kıyamette dirilip hesaba çekilmeyeceğiniz sözünde doğruysanız, o çıkmakta olan canı geri çevirseniz ya, eğer ölen kişi Allah'a yakınlık kazanmışlardansa, artık ona rahatlık, hoş kokulu güzel rızık ve naim, bol nimet cenneti vardır.'' Eğer ölen kişi amel defteri sağ eline verilen bahtiyar kimselerdense, ey bahtiyarlardan olan, selam sana, sen selamettesin denilir. Fakat o ölen kimse, Kur'an'ı yalanlayanlardan ve sapıklardansa, onun için kaynar sudan bir ziyafet ve cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu, kesin gerçeğin ta kendisidir. O halde Rabbini Azim ismiyle tesbih et. Sübhane Rabbiyel Azim denmesi bu ayet sebebiyledir. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve açıklamalı meali. Vaka suresini dinlediniz.